Efendim, bendeniz kitabınızı defalarca okudum. Allah'ın dediğinin olduğuna dair izni olmadan hiçbir şeyin hükmü bulamayacağına ait ayetler malum. Ama bunlarla birlikte evet Cenabı Hak dilediğine hidayet veriyor, dilediğini bu nurdan mahrum bırakıyor. Bu sırrına erinmeyen, künhü derinlikleri bize meçhur kalan bir hikmete mebnidir. Ama ayetin devamında istediğiniz amellerden, yaptıklarınızdan sual olunacaksınız buyruluyor. Aferin. Bak sen anlamışsın. Maşallah. Essâfirullah hocam. Ben sadece anladığımı arz ediyorum. Benim anlatmak istediğim de işte bu oğlum. Devam etsen. Efendim, Cenabı Hakk'ın gerek tasarruf ve saltanatında, gerek meşiyet ve sıfatlarında tenakuz olmaz. Tenakuzdan, tezattan, çelişkiden beridir. Ama insan aklı bunu idrakten aciz kalıyor. Akıl bu ilahi sırrı çözmeye kâfi gelmiyor. Evet, ''Kader de ruh gibi, doğum ve ölüm gibi Allah'ın sırlarından bir sırdır.'' ''Tamam, işte bütün mesele bu, acizini anlayabilmek. Belki hikmeti de bu.'' Mehmet Akif merhum, tevhid yahut feryat şiirinde malumunuz, beşer hayatının safhalarını, insanların huy ve ahlaklarını, iyi kötü yaptıklarını sıraladıktan sonra onlara akıl erdiremeyerek, ''Cebri değilim, olsam ilahi ne suçum var?'' der. Şair meseleyi alimden iyi anlamış. Şairin imanı daha kuvvetli. Evladım, muhasır alimler arasında kaza ve kader hakkındaki görüşümü... ...senden başka anlayıp benimseyen bir alim de yok galiba. Bu kaza ve kader mevzunu İhsan Efendi Hoca ile hiç konuşmadınız mı? Tabii ki konuştuk. Peki... İhsan Efendi Hoca'nın görüşü nasıldı? Şunları söylemişti. Çocuklar... ...senelerdir size söylediğim bir tabir var. Bu gibi bahislere... ...mezaliki aktam denir. Mezalik... ...mezlekanın çoğulu. Mezlekaysa... ...kaygan zemin demektir. Ayakların kaydığı yer yani... Mecazen, ilmi bahislerde hata yapma ihtimali çok büyük olan, nazik, tehlikeli meseleler demektir. Kader meselesi de böyledir. Peki hocam, alimlerin anlaşamadığı şey ne o zaman? Kaygan zemin tespit edilince iş hallolmuş olmaz mı? Dini, ilmi meselelerde yüzbinlerce bahis var. Alimler bunların hepsinde ittifak ederler, beraberdirler. Fakat birkaçı önemli, çoğu teferruata dair birkaç yüz mesele vardır ki, onlar da anlaşamazlar. Hepsinin kendine göre haklı delilleri vardır. Delilin herkes için haklı olması gerekmez mi? İnsan kendine göre haklı olan delille hüküm verebilir mi? İşte bu sebeple hepsi hak ve doğru olan mezhepler zuhur etmiştir. Malumunuz sonunda bütün ihtilaflar dört mezhepte toplanmıştır. Bu dört mezhepte Allah'ın kelamı ve Resulullah'ın sünnetini esas alan mezheplerdir. Aynı mezhepte olup da görüş ayrılığı olan imamlar da var değil mi hocam? Evet var. Mesela Hanefi mezhebinin iki büyük imamı. İmam Muhammed ile İmam Ebu Yusuf arasında da böyle münakaşalar. Hatta dargınlıklar olmuş. Allah Allah bunun da bir hikmeti olmalı. Aslında sahabe arasında da görüş ayrılıkları yok muydu hocam? Bir şeye dikkatinizi istirham edeceğim. Bunları öğrenince sakın onları da bizim gibi insanlarmış şeklinde değerlendirmeyin. Saygı ve edepte kusur etmeyelim. Onların ihtilafı şahsiyetlerinin büyüklüğüne ve bizim hürmet ve hayranlık hislerimize bir noksanlık getirmez. Olur mu hocam? Cenab-ı Hak bunda da bir hikmet murad etmiş olabilir. Belki de ümmet için bu da bir lütuftur. Hem Allah'a giden yollar mahlukatın nefesleri sayısınca değil mi? Allah'tan başka ilah yok ki. Ziya Paşa da şöyle diyor. Halletmediler bu Lügaz'ın sırrını kimse. Kaç kafile geçti hükema'dan, füzeladan. Yani kader meselesi daima bir sır olarak kalacaktır. Çünkü beşerin akıl ve idrak seviyesinin üzerinde bir muammadır. Sizin görüşlerinizin nasıl oluştuğunu şimdi daha iyi anladım. Mustafa Sabri Efendi ile Zahid Kevseri Efendi hocalarımızın anlaşamadığı konulardan biri de kavmiyetçilik meselesiydi. Yani? Kavmiyetçilik deyince biraz açıklanması icap ediyor gibi. Mustafa Sabri Efendi hocamız kimsenin hangi kavimden olduğunu sormaz, araştırmaz, buna ehemmiyet vermezdi. Kendisi tokatlı bir Türk ailesindendi. Fakat namazlı, faziletli Müslüman gençleri... ...hangi kabil ve kabileden olursa olsun severdi, takdir ederdi. Peki anormallik bunun neresinde? Dur, acele etme. Fakat aynı Mustafa Sabri Efendi hocamız... ...dine uzak duran, namaz kılmayan Türklerle görüşmek istemezdi. Arnavut, Kürt, Boşnak, Çerkez, Arap yahut Afrikalı... ...kim olursa olsun dindar faziletli gençlere iltifat eder onları yurt ve medreselerdeki odalarında ziyaret ederek sevindirirdi İyi de bunun ne zararı var e, o gençler de koca Şeyhülislam efendi hazretleri bizim ziyaretimize geldi diye yere göğe sığmaz pek memnun olurlardır Müslüman insan mütevazi insan nefsini terbiye etmiş bir insan e, kolay değil tabi boşuna Mustafa Sabri efendi olmamış Hazret Atsan unvan şöhret gibi şeylere önem vermez, sadece iyi, dindar, faziletli, ahlaklı insanları severdi. Hatır için konuşmaz, iş yapmazdı. Sevmesi de, sövmesi de açıktandı. Şimdi gayri ihtiyari şu sual aklıma geliyor: Zahid Kevseri hoca böyle değil miydi? Zahid Kevseri hocamız çerkesti. İyi kötü demez Çerkez kavmine mensup olanları kayırır, onlara arka çıkardı. Revakül Etrak eserde okuyan Türk talebelerinin kaldığı bir yurttu. Buranın müdürü Zaid Efendi'nin damadı Ahmet Cucunuk adlı yaşlı bir çerkesti. E kızını da yaşlı olduğu halde bu zata verdiğine göre yurtta Çerkez talebelerde kalıyordu. Bu Ahmet Cucunuk vefat etti. Talebeler bilhassa İhsan Efendi'ye taraftardı. Yurda müdür olursa burada talebelere ayrıca ders verecekti. Peki isabetli olurmuş, yerinde olurmuş. Bu arada Çerkezler gelip Zahit Kevseri hocamızı tahrik etmişler. Zahit hocanın saraydaki Çerkezlerle arası iyiydi. Kral Faruk'un iki müdürü de çerkesti. Ayrıca İsmail Timur Paşa diye saray teşrifatıyla vazifeli... ...kralın da sevdiği meşhur bir paşa vardı... O da Çerkez'di. E. Ee? Hoca, Çerkezlerin isteğini bu paşaya söylemiş. Saraydan gelen bir emirle kendisi de Çerkez olan eser alimlerinden Abdülhamid Tahir Türk Revahı Şeyh'i olmuştu. Eser alimlerinden olduğuna göre sakıncası ne? Olayı Mustafa Sabri Efendi duyunca üzüldü. Ziyaretine gitmiştik. Bize dedi ki: Bu büyük zata böyle küçük şeyler fazla oluyor. Zahit Efendi kendi de bilir ki... ...İhsan Efendi ile Abdülhamit Tahir Efendi bir kefeye konamaz. Dört derbederin ricasıyla İhsan Efendi'ye nasıl kıyılır yahu? Zahid Efendi hocamızın zor adam beğenmesindeki ölçü bu mu acaba? İnsanın aklına geliveriyor işte. Canım böyle şeyler bu büyük zata yakışmıyor. Ali Yakup Efendi... Hüseyin Latif Efendi, Fazıl Efendi, Yugoslavyalı Arnavut diye bunları ihmal edeceğim. Camiye dahi gitmeyen, İslam adabına riayet etmeyen, bayramlarda bile ziyarete gelmeyen birlerini Türk sayacağım. Bu çocuklardan daha çok seveceğim. O zaman İslam'ın İslamlığı ortada kalmıyor ki. Zahit Efendi'nin bu Çerkes taraftarlığı meğer tarihe bakışını da etkilemiş. Yavuz Sultan Selim'in Tomamba'yı astırması Zahid Efendi'yi Yavuz'a düşman etmiş. Yavuz Sultan Selim'i Zahid Efendi yırtıcı kuş olarak değerlendiriyormuş. Miralay Sadık Sabri Bey Zahid Hoca'nın Yavuz Selim'e yırtıcı kuş demesine çok üzülmüş, çok darılmıştı. Bir gün şöyle demişti... Yavuz sadece cesur bir kumandan değil, basiretli, meseleleri dedesi Sultan Fatih kadar derinliğine bilen ve kavrayan bir sultandı. Büyük siyaset adamıydı, tehlikeleri önceden görür sezerdi. Yavuz İran'ın Osmanlı'ya karşı nasıl bir tuzak kurduğunu, ne gibi kalleşlikler hazırladığını sezmişti. Mısır'daki Kölemen Devleti de İran'a yardım etmekte, Bizans artıklarının etkisiyle Osmanlı Devleti'nin ortadan kalkmasını istemekteydi. Çaldıran ve Mısır seferleri bunun için yapıldı demek. Evet, o zaman henüz Anadolu'da birlik tamamlanmamıştı. Şii tehlikesi devam etmekteydi. Kölemen devleti ise bir imparatorluk denilecek kadar genişlemiş, Malatya'yı elinde tutacak kadar Anadolu'nun içine girmişti. Yani İran'la kölemenler birleşirse Osmanlı için ciddi bir tehlike olabilirdi. Çaldıran ve eski Koçhisar'da İran Safevileri, Mercidabık Savaşı'nda da Memlükler dize getirildi. Aferin. Necidabık Savaşı'nda Memluk Sultanı Kansu Gavri ölmüş, Kahire'de yerine Tomambay geçmişti. Yavuz Selim Şam'dan Mısır üzerine hareket etmeden önce bir Bey Başkanlığındaki heyeti Tomambay'a göndermiş, Osmanlı'ya tabi olursa tahtında kalabileceğini bildirmişti. Peki Tomambay ne yaptı? Osmanlı'nın gönderdiği elçileri Kölemen Beyleri katletti. Elçileri korumadı. Düşünebiliyor musunuz? Elçileri katletmek... Devletler arası hukukta meydan okumadır. Bağışlanabilecek bir suç değildir. Bunu yapan... ...elçi gönderene savaş ilan etmiş sayılır. Savaş ilan edene de... ...münasip bir lisanla cevap vermek icap eder tabii ki. Yavuz Selim... ...birkaç bin deveyle su ikmali yapıp... ...birkaç gün içinde... ...rekor sayılabilecek bir şekilde çölü geçip Mısır'a girmiş... ...Ridaniye'de... ...Tomanbay ve ordusunu yenmişti. Şimdi tersini düşünelim. Eğer... Tomanbay Yavuz Selim'i yenseydi ne olacaktı? Evet. Tomanbay yiğit bir adam, bir kahraman. Bunda şüphe yok. Fakat ne yazık ki Yavuz Selime ve Osmanlı'ya düşman. Bu arada kaçıp Kahire'yi ele geçirmiş ama yine yenilmiş ve yakalanmış. Yavuz Selim Tomanbay'ı bir misafir gibi karşılamış, şerefine ziyafetler tertip etmiş ama bir fitne hareketinin tezgahlanmakta olduğu öğrenilince mecburen idam edilmiş. Tarihte böyle mecburen kardeşler bir de idam edilmiş. Yüzyıllar sonra şimdi kamiyetçilik yaparak, Yavuz Sultan Selim gibi büyük bir adamı kötülemek, onu övenleri suçlamak, bununla da yetinmeyip işi kavimler arası husumete kadar götürmek, düzceli Zahit hocamız için hiç münasip görünmüyor efendim. Hiç kimse kusura bakmasın. Miralay Sadık Sabri Bey bunları söyledikten sonra Kahire'de bulunan ve temsili bir unvanı olan Son Abbasi halifesinin mukaddes emanetlerle birlikte hilafet hak ve yetkilerini Yavuz Sultan Selim'e kendi arzusuyla nasıl devir ve teslim ettiğini de anlatır ve şöyle derdi... Abbasi halifesi bütün Müslümanlara sözünü dinletme gücünü, kudretini, liyakatını Yavuz Sultan Selim'de görmüş, hilafet kurumuna gerçek hüviyetini kazandırmak istemişti. İşi hissi değerlendirmek bizi çok yanlış neticelere götürebilir. Gül'ün dikeni kabilinden bunları anlattıktan sonra şimdi dönelim Zahid Kevseri hocamızın faziletlerine. Her şeye rağmen Zahid Kevseri hocamız Mustafa Sabri Efendi ile görüşmelerinde, konuşmalarında birbirlerine gayet hürmet ve riayet ederlerdi. Mustafa Sabri Efendi kendisine lütfedilen her imkana Zahid Kevseri hocamızı da ortak ederdi. Asla ayırmazdı. Bu habiseler talebeler olarak sizi nasıl etkiledi? Biz talebeler Zahid Efendi hocamızdan çok istifade ettik. Biz Türk talebelere çok iyi davranır, yanında Mısırlı alim ve gazeteciler varken bile bizi baş tarafa oturturdu. Bunu yaparken de şöyle derdi. Bunları başa geçiriyorum. Çünkü bunların kalplerinde Kur'an-ı Kerim var. Bunlar hafızdır. Ben maalesef hafız değilim. Fakat hafızları çok severim. Mesela bir sohbetteysek, sohbetin ilerleyen saatlerinde sözü Allah kelamına getirirdi. Çok dünya kelamı ettik. Hafız efendiler meclisimizi bir buhurlasınlar. Meclisimizi gül bahçesine çevirsinler. Biraz Kur'an-ı Kerim tilavet etsinler. Hafız Ali Ulvi ile Hafız Mustafa bize birer aşır okuyu versinler. 50. bölümün son. Butch Production.